Burada müşriklerden bahsedecek tabi. Madem ki insan yüzlü birçok şeytan vardır, insanların yüzüne bak diyor. İhya, İhya'da da var aynı mesele, aynı konu. İhyaül Ulum'da var. Diyor ki bir insanın Allah ehli mi, dünya ehli mi, iyi insan mı, temiz insan mı olduğunu anlamak için gidin yanına oturun diyor. Hiç konuşmaya gerek yok diyor. Eğer içinize Allah sevgisi, ahiret, Kur'an, peygamber, ezan gibi din duyguları, dine ait duygular, güzel duygular doluyorsa o, o gittiğiniz, ziyaret ettiğiniz alim işte Allah ehlidir diyor. Eğer içinize mal, mülk, ticaret dünya işi falan eğer geliyorsa aklınıza onun yanında otururken diyor o adam diyor dünya ehlidir diyor. Alim de olsa dünya ehlidir diyor. Şey gitmiş işte. Abdülaziz Efendi Eyyyktı bir şey şey etmişler, tavsiye etmişler git ona demişler. O da gitmiş oraya. Karşısına oturmuş beklerken böyle gözünü yummuş. Karşısındaki şeyhin gözünün üstünde "Ha za ebuz diye yazmış. Okumuş yazıyı. Uyanmış, böyle irkilmiş. Ers sıkmış Allah'ı demiş. Göğsünün üstünde Hâce Ebuz Bunun gönlünde altın vardır. Bu altın babasıdır. Ebu Zehab altın demek. Altın. Yani bunun kalbinde altın vardır. Altın sevgisi vardır. Ondan sonra Küçük Hüseyin Efendi'ye gitmiş. O da orada da karşında otururken böyle beklerken birden irkilmiş. Küçük Hüseyin Efendi demiş ki: evlat demiş. Bizim demiş, dervişin demiş, zikrine mi agah oldunuz demiş, irkildiğimiz demiş. Hakikaten bir saat varmış, küçük Hüseyin Efendimiz'den. Tık tık tık tık, Allah Allah Allah diye zikrettiğine şey etmiş, farkına varmış. Evlat demiş, sen çok güzel bir çocuksun, gençsin demiş. Fakat kısmetin benden değil demiş ya ara bulacaksın kendine göre demiş. madem arayış içindesin ararsan bulursun demiş ben seni çok sevdim beğendim demiş çok kabiliyetli birisin ama kısmetin benden değil demiş yani böylece kapıdan çıkarken de demiş ki evlat demiş dermiş olmak çok güzel bir zevklidir demiş müşşit olmak çok zordur demiş sakın talip olmayın demiş falan. öyle de bir nasihat etmiş öylece. Evet, insanlar yüzlerinden belli olurlar ama her göz o yüzü, niyetini keşfedemez. Bir hasta tabi bu halk için söylüyor Hazreti Mevlana. İşte diyor, sizi Allah'a giden yolda, Allah yoluna bağlamaya çalışanla kendine bağlamaya çalışanı anlamalısınız diyor. Bu da şeyin Burhaneddin muhakkakı her zaman söylüyorum. Her derste aşağı yukarı tekrar ediyoruz bu sözü. Diyor ki sizi bir hakiki mürşitle sahtesini ayırt etmek istiyorsanız. Bakın diyor sizi kendine mi bağlamaya çalışıyor Allah'a mı bağlamaya çalışıyor. İlk mürşidin vazifesi trafik polisinin vazifesi gibidir. Allah'a giden yolu açacaktır. Arkadaş buradan gidilir diye yol gösterecektir kendine bağlamaya çalışıyorsa peygamber de olsa uzaktır. Kerametini açıkça görseniz dahi uzaktır. Çünkü biz Allah'a bağlanmak için yaratıldık, O'na kul olmak için yaratıldık. Kimseye bağlanmaya çalışmayız. Evet. Allah'a bağlanırsanız zaten herkese, her şeye bağlanmış olursunuz. Yahut her şey size bağlanmış olur.